Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet. Çavez'in... Oldukça önemli bir zafer kazandığını da e, gördük. Dün Latin Amerika'da solun durumu e, ne olacak? İstersen bunun üzerinde biraz konuşalım. Önemli, yani pek çok önemli konular. Evet, e, şimdi biraz evvel, bir iki dakika evvel, ekoloji konusunda ki programı isterken aklıma geldi. Bu Venezuela'daki ekolojik durum gelişmeler nasıl diye e, maalesef pek e, Venezuela'daki e, Chavez'in e, 2006 yılında ilan ettiği 21. yüzyıl sosyalizmi e, perspektifinde, hedefinde pek öyle ekolojiye maalesef çok yer yok. E, bu seçimde pek bu gündeme gelmedi ama e, çok fazla ekoloji, çevre koruma, önlemleri çok fazla hükümetin gündeminde değil, toplumun da çok fazla gündeminde değil. Bunu savunanlar var fakat daha çok bir sürekli mobilizasyon halinde olan bir toplum olduğu için olsa gerek ve petrol gelirleri de şu anda yüksek olduğu için bu çevre Sorunlarını fazla gündeme geldiğini görmedim bütün tartışmalarda, seçim çalışmalarında ne muhalefetin ne de CHP taraftarlarının. Evet buna <gülüyor> belki pardon buna ufacık bir ilavede bulunabilirsem çok da önemli bir gelişme oldu zaten tamam. bu zift petrolleri, zift kumları denilen yeni şimdi artık ekonomik feasible hale gelen Bitümen petrollerinin yataklar rezerv olarak da Venezuela'da dünyanın en büyük yataklarından biri keşfedildi. Bu en kirletici yolla elde edilen petrol. Dolayısıyla pek üzerinde de durmak istemiyor olabilirler. Kanada gibi tıpkı. Kanada gibi, evet. ikisi Kanada gibi. Bunun galiba bir gaz üretilen taraf, bir gaz üretilen. E Kaya gazı dediğimiz gaz üretilen bir de e, ziftten üretilen petrol var değil Evet bu, bu ikincisi özellikle Venezuela'da dünyanın en büyük kaynakları olduğu kesinlikle. En büyük kaynaklar. O yüzden de zaten bütün daha önceki taahhütlerinden vazgeçer bir tavır aldı Chávez hükümeti de uluslararası iklim zirvelerinde vesaire. İlginç. Evet. Chávez üçüncü kere seçildi. 1900 2007'de anayasa değişikliğinde ikinci başkanın üçüncü kez seçilmesi ikinci kez pardon üçüncü kez seçilmesi e, ne anayasada değiştirmek istemişti ama biliyorsunuz 2007 seçimlerinde Çavez 2007 pardon referandumunda Çavez ilk seçim yenilgisini almıştı ve referandum reddedilmişti anayasa değişikliği hmm. halk, halk oynamasında reddedilmişti hmm. Fakat daha sonra e, meclisteki büyük çoğunluğunu kullanarak e, meclisten, e, mecliste yaptığı bir anayasa değişikliğini 2009'da başkanın e, süresiz seçilme imkanı getirdi. Sınırsız seçilme imkanı getirdi. Ve bu çerçevede de geçtiğimiz pazar günü 3. E, kez seçildi. Böylece e, 1998'de başa gelmişti, 2000'de seçildi. 2006'da seçildi yüzde ee, 60'a yakın, 60'tan fazla oyla 2006'da seçildi. Ee, şimdi de 54.5 oyla seçildi. Aradaki e, rakibiyle arasındaki e, farkı e, ilk dönemdeki ilk seçildiği dönemdeki e, farka e, fark e, farka inmiş oldu. Fark. Bu herkebe kapılas genç bir e, e, sağ lider, liberal sa e, olarak tanımlanıyor. Geçmişle ilgili Chavez'in o klasik e, oligarşi, petrol oligarşisi büyük o servet sahibi e, kesimlere yönelik eski rejimle pek ilişkisi olmayan, bir, öyle bir geçmişi olmayan birisi olduğu için de Chavez'in çok fazla şahsen e, hedef alamadığı bir kişi oldu. Şunu hemen belirteyim e, her şeyden önce. İçin e, e, Venezuela'daki seçimler e, Jimmy Carter'ın e, daha önce yaptığı denetimle e, dünyadaki en e, güvenilir seçimler olarak ilan edildi. E, seçimlerden önce yapılan seçim e, organizasyonu itibariyle. Bunun halkını çizmek lazım. E, bu ilginç bir seçim yöntemi bilgisayar ekranından seçmen oy vereceği kişiye tabii burada çok kolay çünkü sadece kişilere oy veriliyor başkan adayları adaylarına oy vereceği kişiye bilgisayar ekranından tıklıyor kendisine onun çıktısı veriliyor kontrol ediyor ve ondan sonra gidip onu seçim sandığına atıyor çıkan kağıdı dolayısıyla hem fiziki olarak kağıt olarak ee, oy veriyor hem de aynı zamanda bilgisayar ortamında e, oy vermiş oluyor. Tabii bunun e, çift denetleme getirdiği için e, üzerinde e, şey yapmak, oynamak çok zor. Tek endişe e, her, kimin ne oy verdiğini bilgisayarın biliyor olmasının yarattığı daha sonra olabilecek baskılardı. şimdi Carter'ın e, Vakfı bu konuda da e, bu software'in çok güvenli bir software olduğunu, kapalı bir software olduğunu e, ve bu bilginin dışarıya çıkmasını mümkün olmadığını söyledi. Tabii bu bilgisayarda mümkünün olmadığı lafının pek bir <gülüyor> şeyi yok biliyorsunuz. E, bir e, gerçeği yok. Fakat e, çift. Yani bu, bu, bu tarafını bilmiyoruz. Yani bu daha ileride böyle bir yöntem e, kimin kime oy verdiğini e, herkesin bilmesini veya yönetimin bilmesini en önemlisi yönetimin bilmesine yol açıp e, gizli e, oy ilkesini zedeler mi bilmiyoruz. Ama şu anda Venezuela'da seçimlerde hile e, olduğunu söylemek mümkün değil. Nitekim muhalefetin adayı da e, hemen seçimlerin akşamında e, seçimi kaybettiğini herhangi bir itirazı olmadığını ve çevrede tebrik ettiğini söyledi. Bu bakımdan da e, olumlu bir e, tablo e, verdiğini söyleyebilir. Çavez'e seçimlerin olduğu gün öğleden sonra seçim sonuçları ne olursa olsun biz seçim sonuçlarına saygılı olacağız deyip e, biraz gergin olan ve hatta bazı çevrelerde muhalif çevrelerde Seçimi çavciler kaybederlerse e, yönetimi el koyacaklar rivayetleri falan da var varmış. E, bunları da e, boşa çıkarmak için çok açık bir tavır almıştı. Biz seçim sonuçlarına ne olursa olsun e, kabul edeceğiz. E, başka türlü davranmamız mümkün değildir demiştim. Şimdi çavezin seçilmesi ne dikkat etmek lazım? Çavez seçildi, partisi seçilmedi şahsi şahsına %54.4 %55 oy verildi. Çünkü bundan evvelki seçimlerde yani 2008 genel seçimlerinde muhalefet kazanmıştı. Biliyorsunuz orada federal bir yapı var ve eyaletlerin başına valiler seçiliyor. Zaten muhalif muhalif olan Hank Capulet yani Challenger gibi Venezuela'nın ikinci en kalabalık eyaletinin e, eyalet valisiydi. E, 2008 seçimlerini, yerel yerel seçimlerini yani eyalet seçimlerini e, muhalefet kazanmıştı. Çoğunluğu muhalefet almıştı. 2007 anayasası reflendomunu çares kaybetmişti. E, ve 2010 milletvekili seçimlerinde de Muhalefetin toplam e, milletvekili sayısı, Çavez'in partisinin milletvekili sayısından, ve yani Çavez'in etrafında oluşan milletvekili sayısından yüksekti. Ama daha bağımsızlar olduğu için Çavez bir çoğunluk sağlayabildi. Bunu şunun için söylüyorum, Çavez e, şahsen %54,5 oy alıyor, %55 oy alıyor. Ama e, seçimlere, diğer seçimlere girdi, milletvekili seçimlerine girdiğinde, Partisi %55, %50 oy alan bir parti değil. Daha düşük oy alıyor. Hı hı. Bütün bunları söylememin nedeni de Chavez Venezuela'sı Amerika'nın muhafazakar çevrelerinin öne sürdüğü gibi korkunç bir diktatörlük değil. Hatta diktatörlük de değil. Basın üzerinde Baskı var elbette, Chavez'in şahsi baskısı var ama şu anda baktığınızda muhalefetin bas, basını e, iktidara yakın basından daha güçlü durumda, halen daha güçlü durumda. E, birçok eyalet, sayısını tam bilmiyorum, birçok eyalet muhalefet tarafından yönetiliyor. Bütün bun yani dolayısıyla bir diktatörlük değil bir Belarusya Lukashenko seçimler yaptı diyorsunuz geçenlerde Lukashenko'nun e, Rusyası, Belarusyası değil e, Venezuela. Buna karşılık bir e, demokrasi açısından e, bazılarımızın benim dahil post demokrasi dediğimiz bir e, zihniyetin e, önemli bir sol kesimde temsilcisi e, Çabedir şimdi. Yani Neyi kişi, yani liderle e, halkın bütünleştiğini iddia eden liderin doğrudan halka halkla temas olduğunu söyleyen dolayısıyla bir tür e, doğrudan demokrasi ama çiktif bir doğrudan demokrasi. Yani doğrudan demokrasi bütün tabandan katılımla ve geç güçlü bir yaygın e, taban hareketiyle oluşan bir şeydir. Bu bir tür plebisiter demokrasi. Charles her hafta saatlerce televizyondan canlı yayınla konuşuyor. Hasta olduğundan beri, kanser tedavisi gördüğünden beri bu biraz azaldı ama doğrudan canlı yayından istediği televizyondan konuşuyor. Mesela burada bir şey başkanlık yetkisi var. İstediği televizyonu aradığında televizyonun ona işte belli bir 1-2 bir saat hasretmesi zorunluyorlar. Yani Chavez'e tabii daha çok kendi sine yakın kanallardan konuşuyor. Pazar günleri meşhur o e, pazar günkü konuşmaları saatlerce süren. Ve e, parti denen, örgüt denen şey aslında yok gibi. Chavez'in etrafında oluşan e, bir e, ekip var ve e, onlar yönetiyorlar. Nasıl e, tabanla ilişkiler kuruluyor falan filan bunlar parti var tabii kağıt üzerinde ama e, bildiğimiz büyük... Örgütlü, tabandan gelen bir kitle partisi değil. Zaten Çaret bunu da pek istemiyor. Ee, kendisine, şahsına e, halkın teveccüh etmesini, partisine değil şahsına teveccüh etmesini istiyor. Bu klasik bir, Latin Amerika'da Kodiyo e, dediğimiz şef, e, şey mitik, mi? şeflik rejimi ve bunun e, kaynağını da e, Bolivar'dan, Latin Amerika'nın 19. yüzyıldaki e, ünlü Latin Amerika e, Amerikan veya İspanyol emperyalizmine karşı Latin Amerika'nın bağımsızlığını e, savunmuş olan Bolivar'dan alıyor. Zaten e, 2000'deki anayasa değişikliğiyle Venezuela devletinin resmi adı Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti oldu biliyorsunuz. Resmi adı öyle. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti. Şimdi bu 58 yaşında Çane ve 6 yıl daha başkan olacak ama 6 yılı götürebilir mi? Biliyorsunuz bir kanser tedavisi gördü. Kendisi kanseri yendiğini söyledik. yemiş olabilir. Seçimlerde biraz yorgundu ama ölüme yakın bir hasta görünümünde de değildi. Şeylere, mitinglere falan katılabildi. Eskisinden çok daha az olmakla beraber. Fakat Çanet'in yerine kimin geçebileceği, geçeceği konusu şüpheli. Diyeceksiniz ki her yerde bu böyle şüphelidir. Sırf Venezuela özgü değil. Venezuela'da bunun biraz daha karışık olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir değerlendirme yapalım. yani Venezuela'da üçüncü kere dolayısıyla 1998'ten beri diye bakarsak, 14 yıldan beri iktidarda olmasına rağmen Çavez'in %55 ve hiçbir hile kurda olmadan iktidar olmanın avantajlarını elbette kullanarak %55 oy al, alması çok büyük bir başarı. Bunu e, hakikaten değerlendir doğru değerlendirmek lazım bu, bu başarıyı. Bu başarının arkasında e, sadece bir e, gürültü patırtı e, bir şefe tapınma e, yok. Bu başarının arkasında bazı e, sosyal e, hedeflere ulaşılmış veya kısmen ulaşılmış olması yatıyor. Bu sosyal hedefler de en büyük e, eşitsizliğin en büyük olduğu ilkelerden biri olan Venezuela'da 1998 öncesinde Chavez'in e, özellikle 2005-2006 arasındaki e, sosyal programlarıyla misyon eskilerle e, gerçekleştirdiği çok önemli e, Yoksullukla mücadele, eşitsizlikle mücadele programları. Bunlar eğitim, sağlık konularında halkın, yoksul halkın eğitime ulaşması, sağlığa ulaşması, gıda yardımları, maddi yardımlar, eğitim bursları biçiminde gerçekleştirildi. Ve gerçekten de baktığımız zaman Venezuela'da 1999'dan 2011'e, karşılaştırdığımızda e, büyük yoksulluk yani aşırı yoksulluk dediğimiz yoksulluk yüzde 23'ten yüzde yüzde yüzde 17'den Pardon yüzde 7'ye düşmüş e, yoksulluk e, benzer biçimde e, yoksulluk e, çok ciddi bir düşme göstermiş e, yanında toplumda çok ciddi bir hareketlenme olduğunu özellikle siyasete rejime Pardon siyasete demokrasiye yönelik kendilerinin haklarını talep etmeye yönelik toplumun yoksul kesimlerinde, ezilen kesimlerinde çok ciddi bir hareketlenme sağladığını ve bunun geri alınması zor bir sosyal dinamik yarattığını hemen hemen bütün gözlemciler Venezuela için söylüyorlar. Bu evet. bence Chavez'in Chavez en büyük başarısıdır. Mark da zaten Center for Economic and Policy Research diye evet. Washington merkezli bir şeyin başındaki iktisatçı yorumlarına zaman zaman yer verdiğimiz Mark da şey demiş zaten yani genellikle Mars'tan geliyor gibi e, muamele edilen biri gösterilen biri ama yani komşu ülkelerdeki sol hükümetlerin yaptığıyla çok benzerlikler de var. O yüzden de işte Arjantin'de de, Brezilya'da da, Ekvador'da da ve Bolivya'da da hem yoksulluk hem de bu eşitsizliğin giderilmesi açısından epey şey vardı, yapıldı. Ve dış politikada da daha Amerika Birleşik Devletleri'nden daha bağımsız da hepsi davrandılar arka bahçe olmaktan. Dolayısıyla hepsi yeniden seçiliyorlar. Evet. Ve bütün medyanın ve varlığın ve ülkenin şeyin bir kısmı kaynaklarının e, muhalefetin elinde olmasına rağmen de evet, senin de söylediğin gibi işte o da diyor birçok vaatlerinin bir kısmını da yerine getirmelerinin bunda çok önemli rolü olduğu hepsi yeniden seçiliyorlar diyor. Evet bu özellikle o Weissborough'un Guardian'da çıkan seçim öncesi yazısında referans veriyorsun hatırladığım kadarıyla onu orada bahsediyordu. Evet. Ee, evet. Bu seçim öncesinde bahsediyordu ve söylediği çıktı sonuçta. Seçim sonuçlarıyla ilgili. Özellikle o Amerika'da bu Venezuela'yı şeytanlaştırma Hı -hı. konusuna değiniyordu. Hatırladığım kadarıyla yazısında. Evet. Onu eleştiriyordu. Carter örneğini de veriyordu. Ee, bu dediği çok doğru bütün Latin Amerika e, açısından geçerli. Yani bir Latin Amerika'da bir e, Yankee'ye karşı dinamik Yankee dediğinde sadece Amerika değil onun e, e, onun koruduğu rejimlerle oluşmuş bir e, oligarşi tabiri biliyorsunuz en fazla Latin Amerika'ya uygun bir tabirdir. Hatta şimdi bir aklıma e, Latin Amerika'daki e, analizlerden mi ortaya çıktı bunun kökünü diye de bir soru takıldı ama galiba değil ee, o büyük toprak sahipleri o büyük bizim Türkiye'de hayal etmediğimiz hayal edemeyeceğimiz büyüklükte ki e, zenginlik yoksullukla yan yana olması, o zenginin yoksullukla yan yana olması. Bir de tabii yerli sorun da var Amerika, şey Latin Amerika'nın birçok ülkesinde. Her yerde aynı oranda olmamakla beraber. Venezuela'da da var bu yerli sorunu. Ee, ayrıca bir de dışlanan yerliler. Işte. En fazla bunun e, ön plana çıktığı yer e, Bolivya ve Peru biliyorsunuz. Bolivya'da özellikle. Bu olumlu tarafları. Şimdi bir de madalyonun öbür tarafına geçin. Bakmak lazım. Mesela 2006-2007, 2006'da 21. yüzyıl sosyalizminin kurulacağını ilan etti Venezuela'da e, e, Chavez. Fakat ilginç bir şey, 2007'den beri bu söylediğimiz e, yoksullukla mücadeledeki hedeflerde bir iyileşme hissedilir bir ilerleme e, kazanım maalesef yok. Yani o bütün söylediğimiz büyük kazanım 2000-, e, 2000 yani 1999-2006 arasında e, yapılmış. O günden beri e, yoksulluk oranı mesela yüzde 2 düşmüş 2007'den beri. E, bu birincisi. Yani garip bir şekilde sosyalizm hedefini önüne koyduğunda Venezuela için yeni bir sosyalizm hedefini önüne koyduğunda birden bu yoksullukla mücadelenin önceliği e, azalmış durumda. Şu da söylenebilir. Yoksulluk, çok büyük yoksulluk olan yerlerde yoksullukla mücadele politikalarının, klasik yoksullukla mücadele politikaları ilk başta çok hızlı bir iyileşme sağlar. İnsanlara para verirsiniz, ee, sağlık e, harcamalarını karşılarsınız falan ama ondan sonra o yoksulların kendilerini görüyorlar. E, Ayakta tutmaları, bütün o yaptığınız harcamaların, eğitim harcamalarının sonuçlarını almak zaman alabilir. Yani onu da bir tarafa koymak lazım. Yani aynı hızda yoksulluğu düşürmek zor olabilir. Böyle bir işare koyalım. İkinci sorun Venezuela dünyada kişi başına adam öldürmenin en yüksek olduğu ilk üç ülkeden bir tanesi. Ee, bu ıı, Chavez rejimine özgü bir veri değil ama Chavez rejimi sırasında yani 1999'da ıı, 100 bin kişi ıı, 100 bin kişide ıı, ölüm ıı, öldürülme oranı 25 iken ıı, 2011'de bu 100 bin kişide 45'e hatta bazı verilere göre 48'e çıkmış evet, durumda. Çok çok, büyük çok, şey. çok çok büyük yani Honduras onun önüne geçiyor bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Belki bir de bir Afrika'da Zimbabwe önüne geçiyordur. Ama ilk beşte dünyada ve Latin Amerika'daki en yüksek, Honduras'tan sonra en yüksek oran. Bu çok ciddi bir sorun. Yani silahlanma ile alakası var ve sosyologların kendilerine sordukları bir soru. Yoksulluk azalırken niye kriminalite artıyor? Bu hakikaten sormamız gereken bir soru. Yani hep denir ya yoksullukla e, yoksullukla kriminalite arasında bağ vardır. E, burada tam tersine yoksullukla yoksulluk azalırken kriminalite artıyor. Bunun çevrenin sorumluluğu olduğu, rejimin sorumlusu olduğunu söylemek e, do doğru olmaz elbette. Fakat e, bu çözemediği en büyük sorunlardan bir tanesi. İkincisi yolsuzluk sorunları. Chavez'in etrafında oluşmuş olan bir yeni burjuvazi var. Bu burjuvaziye bolivarcı burjuvazi e, deniyor Venezuela'da. Çok büyük bir zenginlik birikimi var e, bu çerpede. Çünkü petrol jantının evet. üzerine oluşan bir rejim bu. Ve o petrol jantının dağıtımının bütün serpintileri Chavez'in etrafında, e, Chavez zenginleri veya bolivarcı Bolivarcı Burjuvazi adındaki o e, kesimin kesimde toplanmış durumda. Ve e, Transparency International'ın e, sıralamasında Venezuela yolsuzluk e, dünya yolsuzluk sıralamasında 182 ülkenin arasında 172. <gülüyor> olan ülke. Bu tabii e, bu Chavez rejiminin düzeltmediği hatta e, bazı açılardan yeni bir katman ilave ettiği, eski yolsuzluklardan zenginleşmiş burjuvazi bir yeni burjuvazi katmanı ilave ettiğini söyleyebiliriz. Ve evet. Bir de üçüncü olarak da daha başta senin de sözünü ettiğin bu yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak açısından da çok önemli bir tehdit evet. var. Ona da evet. yangına körükle gider gibi şimdi özellikle bütün tedbirleri elden bırakarak işte bu Zift petrolleri vesaire üzerine gidiyorlar. İki tane küçük e, anekdot e, söyleyeyim. Bunlar anekdot gibi gözüküyor ama değil tabi. Birincisi e, Chavez'in e, hani diyorlar diyoruz ya diktatör değil ama e, despotik bir tarafı da var. Da otoriter olduğu kesin. E, kendisine tamamen sadakat ve itaat talep eden birisi. Ve bu nedenden dolayı da Bolivarcı İşçi Konfederasyonu'nda greve gidildiğinde bu grevin rejime aykırı olduğunu ilan edip bu grevi şeyleri sendikacılar tutuklandı. Şu anda o tutuklu bir kısım sendikacı var ve Bolivarcı İşçi Konfederasyonu'nda bunlar yani muhalefetten değil. Ee, şöyle bir e, şey söylemiş 2010 yılında e, bu işçiler grev yap ücretlerin atılması için grev başladıklarında. E, bu e, grev e, pardon sendikal özellik özellikle grev hakkı değil söyledi sendikal özellik döndürücü cumhuriyetten yani Chavez'in Chavez'in anayasasının 2000 anayasası öncesindeki Venezuela'dan bugüne miras bir karşı devrimci zehirdir. Şimdi e, sendikal özelliği karşı devrimci bir zehir olarak tanımlamak e, karşımıza çıktı. Da. Bir dur dememiz lazım. E, i̇kincisi de e, bu e, Türkiye'de Çamlıca'ya cami projesini hatırlatan bir şey okudum. E, ve Turgut Özal'ın e, cenazesinin naaşın açılmasıyla da ilgili zehirlendiği ile ilgili bazı şeyler ne kadar dünyada benziyor diye düşündüm Hı -hı. sonra. E, Çades tutturmuş. 2010'da, 2009'dan itibaren Bolivar veremden değil, oligarşik tarafından zehirlenerek öldürüldü diye iddia etmeye başlamış. Bolivarın ölümünün üzerinden 150'den fazla zaman geçti biliyorsunuz ve Bolivar'ın mezarı açılmış. Öyle mi? Çok ilginç. Evet. Şey. Bolivar'ın mezarı açılmış. 2010 yılında, Temmuz 2010'da mezarı açılmış. Numaralı büyük şey törenlerle falan. Ve e, o mezardan çıkan kemikleri dişlerini falan incelemişler ve e, zehirlenmediği gerçekten veremden öldüğü ortaya çıkmış. Bundan sonra e, çabes sesini kesmiş ama o mezar yeniden e, o, o pardon o kemikler yeniden mezara konulmuş. Şimdi etraf elmaslarla bir kristal bir e, kutunun içinde e, ziyarete açılmış. Ve şu anda Karakas'ın yani Venezuela'nın e, başkentinin göbeğinde 50 metre yüksekliğinde bir e, anıt Anlatmıyor mezar, ya. anıt kafir e, yapılıyormuş. E, oraya gömülecekmiş. E tabi herkesin aklına da de oraya gömülecek sonra ve burası bir Chavez e. Chavez kendine anıt mezar hazırlıyor e, diye düşünüyormuş. Bunu da bir kere anekdot olarak kaydedeyim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyiyim.